Euzu la ilaha illallah la abduhu Arapça dersinde 5. der. sıfat ve sıfat tamlamalarının devamı. Önceki derslerde sıfat tamlamasının dört tabisini görmüştük. Bu derste sıfatın mevsufuna yani ismine sayıda ve marifelik, mekrelik durumunda tabi olma kuralını göreceğiz. Sıfat tamlamasında mevsuf yani isim erkek tekil ise sıfat da erkek tekil olması gerekir. Eğer dişi tekil ise sıfat da dişi tekil olması gerekir. Burada kitapta verilen örneklerde mesela raculun Muhlisun. Yani bu nekre bir isim. sıfatta nekre. Dört şeyde birbirine tabi. İmretun. Muhlisatun. Bu da dişisi. Bunun ikili yapılmasını mesela geçenki derste ötre alması halinde Elif ve Nun eklenerek yapılacağını söylemiştik. Racülani. Muhlisani. Yani sıfatı olan muhlis de aynı şekilde eni taksını alıyor burada. iki samimi adam. İmre'etani muhlesetani Burada dişisi. Yani e, dişi olan isimlerdeki bu e, yuvarlak taalar açık ye ye döndü ve sonra eni, elif ve nun eklendi. Sıfat tamlamasında çoğul olan mevsufu çoğu sıfat takip eder. Sıfatın düzenli ve düzensiz olması canlıların çoğulunda fark etmez. Mesela, racülün çoğulu rical. Racülün müminun, ricalün müminune. Bu da une, vavvenun. Çoğul takısı vavvenun. Nisa'u müminatun. Mü'min kadınlar, mü'mine kadınlar. Şuyuhun kibarun. Yani kibar burada yani e, kebirin çoğulu. Benatun kebiratun. Bunlar işte e, mesela son iki örnekte gerçi şeyde var. Nisa-u Mu'minatun nisa, -mum nisa -mum şeyinde de var. E, A-ti ile de çoğul yapılacağını söylemiştik özellikle dişileri. Benatun Kebiratun Yani erkeklerde Dişilerde Elf ve El Te eklenerek. E, bu Kur'an Arapçasında bütün düzenli dişi çoğullar düzenli dişi çoğul alırlar. Ayatun, Beyinatun. Cennatun, Cemilatun. Bunlar hep e, eti eklenerek çoğul yapılmış isimler. Burayla ilgili herhalde anlaşılmayacak bir sorun yok. Yani önceki derslerde görülen şeyler bunlar esasında. Sadece sıfat mevsufta bunların birbirine uyumlu olacağı. Cansızların, düzensiz çoğullarının sıfat tamlamasına, kullanılmasına gelince müennes müfret kabul edilir bunların çoğulları. Ee, günümüz Arapçasında, Kur'an Arapçasından farklı olarak kullanılmakta demiş kitapta. Mesela, buyutun kebiratun. Buyut, beytin çoğulu. Ee, cansızların çoğullarına dişi kabul edip tekil bir sıfat Alacağı. Daha önce bunu da söylemiştik. Mudun'un Sagiratun. Yine Medine kelimesinin çoğulu Mudun. Şehirler demek. Ee, burada da e, Sagiratun. Yani bu da yine cansız bir isim olduğu için işi bir sıfat aldı. Cennetun, Cemiletun. Cemile mu? Bak dedik ya bu e, günümüz Arapçasından farklı kullanılıyor. Yani yani fasih değil esasında bu. Yukarıda bak Cennetun Cemilatun vermiş. Burada Cennetun Cemile Ha sen şeyde mi yaz, e, Türkçe yazılışındakini mi diyorsun? He, tamam. Ben, cemilatun yazması şeklinde şart, diyor Cibelun kebiratun. Evet. Yani aslı e, bunun fasih olanı cennetun cemiletun olması lazım. Ama cennetun cemiletun şeklinde kullanıyormuş. Bu konunun sonunda sıfatların cinsiyet sayı uyuşmasının tablosu verilmiştir diyor. Herhalde şu 21. sayfadaki tabloyu veriyor. Hast ediyor. Ee, bu tabloda mesela raculun kebirun, raculani, raculani kebirani, muminone kebirone, rijalun kibarun. Yani bakın, racul tekil, raculani ikil. Ricalun çoğul. sıfatların değişimine bakın. Kebirun. Kebirani kibarun. Ricalun muhlisune. Muhlisun. Yani muhlisin çoğulu muhlisune. Kebirin çoğulu kibarun. Yani kibar, düzensiz bir çoğul. Düzenlilerde He, düzenlerde düzenli şey alıyor burada niye çoğul düzensiz yazmış ki bunu yani ricalun muhlisun düzenli bir şey almış herhalde ricalin e, düzensiz olmasından dolayı böyle diyor rical düzensiz isim düzensiz e, muhlisun düzenli çoğul öyle yazmış He, tamam. ismi ayrı yazmış yani Imre Kebiratun. Kebir Atun, Atani, bunun çoğu ne? Misahun. Kebir kebiratun. kebiratun mu? Kebir Atun mu? Şimdi, ya, ya. Cansız varlık değil yani. Cansız varlıklardan bu şekilde ayırıyoruz buna. Yoksa e, burada verecek mi? Evet. Mesela Benat'u Kebirat'un demiş. Benat'la vermiş. Cansızlarda da aşağıda cansızlarınkini vermiş. Beytun Kebirun Beytani Kebirani Medinetun Kebiratun, Medinetani Kebiratani. Bunlar düzenli çoğulları, ikilileri eslavla. Buyutun Kebiratun. Cansızların çoğulu bakın tekil. Buyutun Kebiratun. Buyutun Kebiratun. Bu şekilde de verilebilir. Buyutun kibaru. Kibarun. Bu şekilde de vermiş. Erkek olarak vermiş bunu. Evet. Cennetun Kebiratun, Cennetun Kebiratun. Yani oradaki He. Evet. Şansallığın çoğuna karşılık şey vermiş, kıvam vermiş, bununla İşte orayı erkek yazmış da buyt Dişi kabul edilir normalde bu. yani? Herhalde yani herhalde o yüzden böyle yapmışlar. Jansızlarda kabul ediliyor. Kabul Kabul gereken Dişi kabul ediliyor. Burada e, sıfat da düzensiz, çoğul da düzensiz. en Yani bu tip şeyler olabiliyor. Demek ki bu bir tercih. Bazı kelimelerde bu tip çok seçenek oluyor. İsmin yerini tutan kelimelere zamir denir. Arapçada iki tür zamir vardır. Munfasıl zamir, ayrı zamir ve muttasıl bitişik zamirler. Munfasıl zamirler, şahıs zamirleri. Cümlede daima yalın. Ayrı halde kullanılırlar, cümlede harekeleri kesinlikle değişmez ve marife, yani eliflam almış, kabul edilirler. Bunların çekim kalıbı, huve, huma, hum. Yani o, o ikisi onlar. Dişisi, hiye, huma, hunne. Yani burada erkek ve dişisi ikili de aynı tekillerinde ve çoğullarında birbirlerinden ayrılıyorlar. Huve huma hum hiye huma hunne Ente sen, entuma ikiniz entum siz enti dişiye hitap sen, entuma aynı şekilde, aynı burada da ikiniz, entunne dişlere hitap sizler Ene, ben, nahnu, biz, bu e, bunlar erkek dişi aynı. Nahnu, çoğul ve ikili de aynı. İkimiz de ekinde mi nahnu? Evet. Birinci teki şahıs Ene. Sondaki elif harfi sadece yazımla ilgili olup uzatma harfi değildir. Yani yazılır fakat okunmaz. Oradaki ikinci elif. Ena diye okunmuyor yani. Ene. Üçüncü erkek ve ikinci erkek çoğul çalışılarda bir sonra kelime vasıl hemzesi. Yani okunmayan elif ile başlıyorsa yukarıda parantez içerisinde gösterildiği gibi cezm olan son harfleri ötre okunur. Nereye işaret ediyor bu yukarı derken? Hocam, Cem'i çoğulun içinde hocam. Entum'un? Çoğullar var ya, <gülüyor> önce yazılmıyor. <He. gülüyor> <gülüyor> Cem'i çoğul da, on, on evet. and, on. var ya, hondur. Evet. Orada parantezler Yani Homo değil, entum o entum diyor mu? He. Yani, bundan sonra, Okunmayan elif geliyorsa ötre olarak okunuyor bu. Normalde entum. İyi bir. Normalde hum diye bitirirsin. Cezimlidir. Ama vasıl hemzesiyle geliyorsa okunmayan hemzesi, hemzeyle geliyorsa o şekilde. Mesela eliflamdaki elif okumuyoruz ya. Yani Umul müflihun da olduğu gibi. <gülüyor> mufasıl zamirler isim cümlesine daima özne olarak, müptede olarak kullanılır. Bütün mufasıl zamirler eliflamlı kabul edilir. Ve son harflerin harekeleri değişmez. Ene rasulun. Ene rasulun. Ben bir elçiyim. Burada Ene Huve, muhlisun. O samimidir. Burada da huve. Zamirimiz. Hum min el medineti. Onlar şehirdendir. Burada da hum. Son harfinin hareketi değişmiyor. Yani huve, ene, hum. Yani hum da cezimli, ile üstünlü huvede üstünlü bunlar değişmiyor. Mufasal zamirler isim cümlesinin öznesi olduğunda haberde de eliflamlı olarak gelebilir. Mesela huvallahu humu şuyuḫun humu şuyuḫu niye un yazmışlar ya? humu şuyuḫu Türkçe'sinde burayı herhalde yanlış yazmışlar. Humuş Şuyuhu Hı. Bakın burada yukarıda açıklanan şey var Humuş derken Okunmayan elif ne oldu? Humun ötre almasıyla Humuş Şuyuhu Yani hum eş eşşuyuhu değil Humuş Şuyuhu diye bağlıyoruz Hum değil mi? Şuyuhu Hu Hu Oradaki un yanlış. Elif lam aldığı zaman son harflerin harekesi değişmez diyor ya, bununla bir Yok, temin almaz elif lamlı isim. Mesela zamirle elif lamı kabul edilir de son harflerin harekesi değişmez. Evet. Hum, huve, ene bunlar. Ayrıcı zamir, zamiri fasıl isim cümlesinde haber elflam almışsa müpteda ile haber arasına karışıklığı önlemek için bir münfasıl zamir girer. Bu zamire zamiri fasıl denir. Bu zamir cinsiyet ve sayıda müpteda'ya yani özneye tabi olur. Mesela bakın el cennetu hiyel kebiratu bahçe işte o büyüktür. el cennetu hiel kebiratu yani buradaki hiye ne için girmiş araya? Müpteda ile haber sıfat gibi. arasına giriyor, He, sıfat mevsuf diye gözükmesin diye. El cennetul kebiratu dersen, el cennetul kebiratu dersen bu sıfat mevsuf olur. Ama burada haber kastediliyor, o yüzden araya hiye giriyor bak. El cennetul hi el kebiratu. Şayet aryah'e girmeseydi büyük bahçe olacaktı. Ennebi yu huven neziru. Burada da aryah'e ya girmesi ennebiyun neziru yani korkutucu bir peygamber. Korkutucu peygamber manası değil de yani bunun haber cümlesi olduğunu belirtmek için zamir girmiş araya peygamber işte o korktucudur, uyarıcıdır. Errijalu humul muminune. Bakın burada gerek elcennin kelimesine gerek ennebi kelimesinde araya giren bu zamir isme yani müttedağa tabi oluyor. Müttedağımız tekil olduğu için bu zamirlerimizde hu hiye bunlar tekil zamirler oldu. Ama burada errijal yani müttedağımız çoğul geliyor. O zaman araya girecek zamir de hum. <gülüyor> Errijalu Humul ne? Adamlar var ya işte onlar müminlerdir. İnne Abdallahi. İnne Abdallahi. İnne Nasb olduğu için Abdallahi diyoruz. Abdullahi yanlış olur. İnne Abdallahi huvel muhlisu. Abdullah Abdullah Allah'ın kulu burada tekil. Araya hüve Tekil bir zamir olarak girdi. Mübdeda ile haber arasına ki sıfat mevsuf olduğu zannedilmesin diye. Çünkü Abdullah özel bir isim. Ve aynı zamanda şey, e, mudaf mudafun ile yani eliflam almış kabul edileceğinden el-muhlis kelimesindeki eliflam e, sıfat zannedilebilir. Halbuki burada haberdir. Allah'ın kulu var ya muhakkak o samimidir. Eğer zamiri fasıl gelmeseydi sıfat tamlaması olacaktı. Zamiri fasıl gelerek isim cümlesi olmasını sağladı. El cennetul kebiratu, büyük bahçe. En neziru, uyarıcı peygamber. Evet bu tabloyu az önce görmüştük. Birçok tekil isim müzekker olmasına rağmen cansızların düzensiz çoğulu olduğu için Müfret müennes tekil dişi kabul edilmiştir. Haber bazı hallerde eliflam alabilir. Mesela az önce gördük el muminun el muhlisu gibi. Bu haller haberin önüne bir harfi cer gelirse harfi cer fi min gibi an gibi. Müpteda ile haber yer değiştirirse haber eliflam alabilir. Müpteda, mufasıl zamir veya işaret zamiri olarak gelirse gibi yani özne eğer mufasıl zamir olarak gelirse o zamanda veya işaret zamiri olarak gelirse eliflam alabilir. Müpteda ile haberin arasına zamiri fasıl girerse az önce verdiğimiz Verilen örneklerde olduğu gibi e, elf, lamalar. Evet. Fiiller, isimler, harfi cerler edatlar, özel isimler. Kelimeler vermiş. Bu kelimelerle de alıştırmalar geçecek. Secede secde ettiği nezele indi. E, eğer secede kelimesinden sonra li harfi cerri gelirse Falana secde etti manasını verir. Secedu littaguti cihara. Secedu, çol. Secedu littaguti cihara. Aleni olarak açıkça tağuta secde ediyorlar. Onlar. Cihar aleni açıkça. Nezele indi. Nezele bir harfi cerriyle gelirse falan yere indi. Yani konakladı. Nezele bir keçören. Keçören'e indi. Keçören'e yerleşti. Manalarına gelir. İspah Esabi İspah parmak Esabi Parmaklar Emrun Emir Durum, iş Evamiru, işler, emirler, durumlar İnsan Nun, insan Ennasu veya nasu, insanlar. Veya unasu. Unas. Unas da çoğulu. Cebelun, dağ. Cibelun, dağlar. Errahmanu, esirgeyen, bağışlayan. Burada isim. Evet. Tınun, çamur. Aduun düşman. A'da u Düşmanlar udvanu Düşmanlık Master Udvan Udvan وَلَا اُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ Düşmanlık ancak zalimleridir Kalbun, kulubun Kalp ve kalpler Melekun, Melaiketun, Melaikü yani bunda iki tane çoğulu var. Dişi ve erkek olarak. iki tane çoğulu var. Yani Araplarda, Kur'an-ı Kerim'de, sünnette her ikisi de geçiyor çoğul. Melaike de geçiyor. Melaik de geçiyor. Beyne arasında demek. Bunlar da harfi cerler. Yani beyne bir ismin önüne gir zaman onu cer yapar. Harfi cerdir. Esreli yapar. Ala üzerinde demek bu da yine harfi ceyirdir. Edatlar e, mesela e bir fiil veya ismin önüne geçerse soru. midir mıdır şeklinde e, soru haline gelir soru edatı haline gelir. E, nekre bir ismin önüne geldiği zaman illa bu da istisna edatı haric tutmak için Nasıl mesela ja el atfal illa ali çocuklar geldiler ali dışında ali dışında çocuklar geldiler gibi yani, illa sonra gelen dışında tamam evet hmm. aksi taktirde, he, illa ne anlamı? aksi tarttı da ne illa ancak müslümanlar olarak ölün. Ona temutun ne? Bak, o la'dan sonra gelen bir istisna. Late mutun ne? Ölmeyin. İlla ve entum muslimun. Ancak müslümanlar olduğunuz halde ölüm. Başka türlü ölmeyin. Evet. Adem o. Yok demek. burada özel isim. Udme. Edem, Udme. Yokluk demek. Adem de yokluktan gelme bir isim. Adem. Adem. Yokluk demek. Adem, Adem Aleyhisselam'ın ismi. Özel isim yani. Edem. İblisu, İblis. Bu da eblese fiilinden gelme, ümit kesmek manasında. Ümidi kesmek Ümit kesmiş manasında. Şeytan. Evet, dersin notları. Mufasıl zamirler, şahıs zamirleri, bu zamirleri cümlede daima yalın halde, ayralde kullanırlar. Cümlede hareketler kesinlikle değişmez ve marife kabul edilirler. Yani ene, ente, entum gibi bunlar mufasıl zamirler zamiri fasıl ayırıcı zamirler isim cümlesinde haber eliflam almışsa müpteda ile haber arasında karışıklığı önlemek için mufasıl zamir girer işte ennebiyyuhu enneziru kelimesinde cümlesinde olduğu gibi bu zamire zamiri fasıl denir bu zamir cinsiyet ve sayıda özneye tabidir Mütedaya tabidir. Bir sonraki derste inşallah alıştırmaları işleriz. Bu, bu derste anlaşılan bir şey var mı? Yani önceki dersleri tamamlayıcı bir şey bu. Yani aslında ayrı bir ders değil. Tamamlama. Şimdi sıfat mevsuf verilmişti. Sıfat mevsuftan sonra isimleri ikili yapma girince otomatikman işte sıfat mevsuf nasıl ikili olacak, nasıl çoğul olacak? Yani bunlar şey yapılmış. Bir de ekstra olarak bu derste zamirler, zamirlerin burada durumu. Zuhaneke Allah'a mevbi yamdik ve eşhalenle idahilen tebatekele aşerikelek ve estağfurke ve tuğbilek.